أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يستجيب الذين يسمعون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 <gülüyor> ona Rabbinden bir mucize indirilmeli değil miydi dediler Sendeki Şüphesiz Allah bir mucize indirmeye kadirdir Fakat çokları bilmezler.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 Mayeşaillahu ve Ayetlerimizi yalanlayanlar, karanlıklarda kalmış olan sağır ve dilsizlerdir. Allah dilediğini doğru yola getirir.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 Bel iyyâhu ted'ûne feyakşifü mâ ted'ûne ileyhi inşâe ve tensevne mâ tüşrikûn Hayır, sadece ona yalvarırsınız. Allah dilerse kendisine yalvardığınız şeyleri ortadan kaldırır ve siz ona koştuğunuz ortakları unutursunuz. وَلَقَدَ اَرْسَلْنَا اِلَىٰ اُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ Biz senden önce de nice ümmetlere peygamber göndermiştik. Onları yalvarsınlar diye darlık ve sıkıntıya uğratmıştık. Ve loola idjaahum ba sunath darrou, lakin qasat kulubhum, lakin qasat kulubhum, ve zeyn alhumu şeytanu ma kanu yamalun. İç olmazsa onlara azabımız geldiği zaman yalvarıp yakarmalı değil miydiler Fakat kalpleri katılaştı ve şeytan da onlara yaptıklarını güzel gösterdi Velemma nesu ma dukiru bi fetanhna şeyin hatta iza hatta kendilerine hatırlatılan şeyleri unuttukları zaman onlara her şeyin kapısını açtık Kendilerine verilen şeylerden dolayı sevince dallıca da ansızın onları yakaladık Hemen Ümitsizliğe kapılıp şaşkına döndüler Fakut adabır ul Qomil, Ladin zlâm. Ve alhamdulillahi Rabbil Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun ki zulmeden kavmin kökü böylece kesildi. Kuller aitem, Ey Muhammed, ki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 deki Allah'ın azabı size ansızın veya açıkça gelirse zalim topluluktan başkası mı helak olur ne dersiniz Ve <gülüyor> ve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 onlara azap dokunacaktır. Kullâ e'kûl lakum indi hazâin ve la e'lemul g'ayb ve la e'lemul g'aybe ve la e'kûl lakum inni melekun in et tabi'u deki ben size Allah'ın hazineleri elimdedir demiyorum gaybı da bilmiyorum size ben meleğim de demiyorum ben ancak bana vahy edilene tabi oluyorum de ki hiç görenle görmeyen bir olur mu düşünmüyor musunuz ve enzir bihi'llezina yahafun en yuhsaru ila rabbihim leys lehum min dunihi Rabblerinin huzurunda toplanacaklarından korkanları Kur'an'la uyar. Onlar için Allah'tan başka hiçbir dost ve hiçbir şefaatçi yoktur. Umulur ki Allah'tan korkarlar.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 şükredenleri en iyi şekilde bilmez mi? Ve izâ câekellezîne yu'minûne bi fekul selâmun aleykum rabbukum alâ كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوء بجهالة ثم متاب ثم متاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم أي محمد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 Böylece ayetleri genişçe açıklıyoruz ki suçluların yolu belli olsun. <gül>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 وَمَا تَسْفُطُ مِنْ وَرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ ف۪ي غُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَقَبٍ وَلَا يَابِسٍ وَلَا رَقَبٍ وَلَا يَابِسٍ اِلَّا ف۪ي كِتَابٍ مُب۪ينَ Gaybın anahtarları yalnız O'nun yanındadır. Onları ancak O bilir.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 ve en çabuk hesap gören de odur. Bul mayyun yencikum min gulamati'l berri ve'l bahri ted'unuhu tadru'a ted'unuhu tadru'a ve khufe sen in enjana min hazihi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 ve bütün sıkıntılardan Allah kurtarır. Sonra da siz ona ortak koşarsınız. Ollahu al-Quadir ala ayyabath alayfum adabim min faukum ou min tahti arjul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 Size birbirinizin hıncını tattırmaya kadir olan da yine O'dur. Bak, iyice anlasınlar diye ayetleri nasıl yerli yerince açıklıyoruz. Ey Muhammed! Gerçek olduğu halde senin kavmin Kur'an'ı yalanladı. Onlara, ben size vekil değilim diye söyle. Bikulli nebe'in mustaqar ve sevfe te'alemûn. Her haberin gerçekleşeceği bir zaman vardır. Siz onu yakında bileceksiniz. Ve izâ râeytel lezîne yehûduûne fîhîn.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 Fakat bu hatırlatmadır. Belki kötülükten sakınırlar. Ve dârillezîne attekhadû dînehum la'iben ve lehven ve garrathumul hayâtu d-dûnyâ. Ve dâkkir <gülüyor> bihî en tübsele nefsû bîmâ kesebetleyse lehâ ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبصلوا بما كسبوا لهم شراب من حميد وعذاب أليم بما كانوا يكتبون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 ونرد على عقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوت الشياطين كالذي استهوت في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهداة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 Yine bize namazı kılın ve Allah'tan korkun diye emredildi. Huzurunda toplanacağınız odur. Ve huvellezî khalaqa vel arda bil haqq. Ve yevme Ve lehul mulk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 göklerin ve yerin muhteşem varlıklarını şöylece gösteriyorduk. Fَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ الْلَيْلُ رَأَا كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي Fَلَمَّا أَفَلَقَالَ لَا اُحِبُّ الْاَفِلِينَ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 Güneşi duarken görünce, işte bu benim Rabbim, bu daha büyüktür dedi. Güneşle batınca, ey kavmim, şüphesiz ki ben sizin ortak koştuklarınızdan uzağım.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 وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين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 اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا İşte güven, iman edip, imanlarına hiçbir haksızlık karıştırmayanlardır. Onlar doğru yoldadırlar.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 ومن ذريته داود وايوب ويوسف وموسى وكذلك biz ona İshak'ı ve İsağın olduğu Yakub'u bağışladık. Hepsine de doğru yolu gösterdik. Daha önce Nuha ve onun soyundan gelen Daud'a Süleymana. Eyyub'a, Yusuf'a, Musa'ya ve Harun'a da doğru yolu göstermiştik. Biz iyilik yapanları böylece mükafatlandırırız. Zekeriya, Yahya, İsa ve İlyas'a da yol göstermiştik. Onların hepsi de salih kimselerdendi. وإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا عَلَى الْعَالَمِينَ Elyesa, Yunus ve Lut'a da yol göstermiştik. Hepsini de alemlere üstün kılmıştık. Ve min âbâihim ve ve ve ve Ve Babalarından, çocuklarından ve kardeşlerinden bir kısmını da yine üstün kılmıştık. Onları seçmiş ve doğru yola iletmiştik.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 قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى له وهذا للناس تجعلونه قرطيس تجعلونه قرطيس تبدونها وتخفون كثيرا وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاءُكُمْ قُلِ اللّٰهِ ذَرْهُمْ ف۪ي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ Kafirler Allah'ı şanına yakışır bir şekilde takdir etmediler.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 Sonra bırak onları, daldıkları sapıklıkta oyalansınlar. Ve hâdâ kitâbun enzelnâhu mubârakun musaddikul lezî beyne yedeyhî velitunbirâ ummel qurâ ve men havlehâ.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 ولو ترائذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة تباصط أيديهم والملائكة تباصط أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجذون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 ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفاعكم وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذ۪ينَ زَعَمْتُمْ اَنَّهُمْ ف۪يكُمْ شُرَكَاءً لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ Onlara şöyle denecek...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 ve <Gülüyor> Şüphesiz ki taneleri ve çekirdekleri yaran Allah'tır o ölüden diri diriden ölü çıkarır İşte Allah budur Nasıl yüz çevirirsiniz? Balikul isbahi ve Karanlığı yarıp sabahı çıkaran odur. O geceyi dinlenme vakti, güneşi ve ayı da birer hesap ölçüsü yapmıştır. İşte bunlar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 فأخرجنا به نبات كل شيء، فأخرجنا منه خضراً، نخرج منه حب متراكبا، نخرج منه حب متراكبا نخرج منه متراكبا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 وَجَعَلُوا لِللّٰهِ ve الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَن۪ينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبَحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ Cinleri Allah'a ortak koştular. Oysa onları Allah yaratmıştır.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 vad ey muhammed onlara de ki, şüphesiz ki Size Rabbinizden gerçekleri gösteren deliller gelmiştir. Kim görürse kendilehine, kim de körlük ederse kendi aleyhinedir. Ben sizin başınızda bekçi değilim. Ve kaderle nüsarifü alayet, ve liyoludarasta, Ey Muhammed, sana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 Rabbin tarafından sana vahyedilene tabi ol. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ona ortak koşanlardan da yüz çevir. Ve lâ ushâ'allâhumme وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ Eğer Allah dileseydi, ortak koşmazlardı. Biz seni onların başına bekçi yapmadık. Sen onlara vekil de değilsin. ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدو بغير علم كذلك زي النال كل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم.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 o yaptıklarını kendilerine haber verecektir. Wa aqasamu billahi jahda eymanihim la in jaa'at hum ayatun yu'minun biha kul inna mal ayatu 'inda Allah